Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim, eee mealimizde eee yine uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. En son 42. sure olan Şura suresiyle eee devam etmiştik. Şimdi 43. Ez-Zuhruf suresindeyiz. İnşallah devam edeceğiz. Öncelikle ben suri hakkında yine kısaca bilgi vermek isterim. zuhruf altın ve mücevher anlamına gelir. Surede bunlardan söz, edil, söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherlerle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sure bu hafta alınmıştır. Mekke'de inmiştir ve 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Apaçık kitabı andolsun ki biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. O katımızda bulunan ana kitapta, Lefi i Mahhus'da mevcut yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vazgeçelim. Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlar. Biz bunlardan daha zorlu olanları da helak ettik. Nitekim öncekilerde yani önceki surelerde örneğe geçmiştir. And olsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onları şüphesiz güçlü olan her şeyi bilen Allah yarattı derler. O size yeri beşik kılmış ve doğru gideseniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır. Gökten bir ölçüde Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O'dur. Biz onunla kupkuru ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece mezarlarınızdan çıkacaksınız. Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin nimetini anarak, bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz demelisiniz. Ama onlar kullarından bir kısmını onun bir cüz'ü kıldılar. Gerçekten insan apaçık nankördür. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Onlardan biri Rahman'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince Hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istiyorlar? Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Ve dediler ki Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı Hayır. Sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz derler. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları, babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izine uyarız derlerdi. Ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem yine mi bana uymazsınız deyince dediler ki doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak yalanlayanların sonu nasıl olmuş. Bir zaman İbrahim babasına ve Kamine demişti ki. Ben sizin taptıklarınızdan uzakım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o, beni doğru yola iletecektir. Bu sözü, ardından gelecekleri devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar onun dinine dönsünler. Doğrusu bunları da, atalarının da kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdi. Fakat, kendilerine hak gelince, Bu bir büyüdür. Biz onu tanımıyoruz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mı? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini arasında, aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri şeyden daha hayırlıdır. Şayet, insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması tehlikesi bulunmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapacaktık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık ve onları ziynetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimi değildir. Ahiret ise Rabbinin katında Allah'ın azabına sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanında ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar, onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. O şeytan dostu kimse, En sonunda bize gelince arkadaşına, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmış, arkadaşmışsın der. Zulmettiğiniz için bugün Nedamet size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta olansınız. Özür dilerim çünkü siz azapta ortaksınız. Resulüm, sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız. Yahut onlara vaad ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz eder. Sen, sana vahyelilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen, dost doğru yoldasın. Doğrusu Kur'an, sana ve kamine bir öğüttür. İleri de ondan sorumlu tutulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize ümmetlerine sor. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar edindiniz diye emretmiş miyiz? Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizde Firavuna ve ona ile ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Onlara ayetlerimizi getirince buna vermişlerdi. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet mucize yani diğerlerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Bunun üzerine dediler ki ey büyücü sana verdiği ahte göre bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca sözlerinden döndüler. Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi. Ey kavmin, Mısır mülkü ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağırışmaya başladılar. Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir topluluktur. O sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, işinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o, İsa, kıyameti ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun, çünkü dost doğru yol budur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa, açık delillerle geldiği zaman demişti ki, Ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştürdüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. Ama aralarında aralarından çıkan gruplar bir ihtilafa düştüler. acı bir günün azabı karşısında vay o zunmedenlerin haline. Onlar farkında değillerken kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlardı? O gün Allah'a karşı gelmekten sıkınanlar dışında dost olanlar bile birbirine düşman kesinler. Ey ayetlerime inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz. Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine siz orada ebedi kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz denilir. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınızlar. Andolsun biz size... Hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa müşrikler bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz hafaza melekleri de yazmaktadırlar. De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı elbette ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir. Sen bırak onları, kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar batılığa dalsınlar, oynaya dursunlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O, hakimdir, her şeyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü, kendisine ait olan Allah, Neycedir? Kıyamet saatini bilmek de ona mahsustur. Siz ona döndürüleceksiniz. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl Allah'a kulluktan çevriliyorlar. Resulullah'ın ya Rabbi, bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşı Allah şimdilik sen ondan yüz çevir ve size selam olsun de yakında bilecekler buyurdu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin evet, Kardeşlerim ben...